Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri bir kez daha ekonomi ekoloji programından hepinize merhaba diyoruz bir kez daha ama geçen hafta söylemiştim 8 yıldır aralıksız devam eden bu ekonomi ekoloji programımıza bu hafta bu haftalık son yayınını yapacağız bir kısa ara veriyoruz bir daha ne zaman devam edeceğiz ben henüz bilmiyorum programımızda bu hafta aslında programın da kurucusu, kurucusu olan, fikir sahibi olan, şu anda da benim program partnerim Pelin Cengiz var. Pelin Cengiz'le bu 8 yılı değerlendireceğiz. Pelin merhaba. Merhabalar, günaydın. <gülüyor> günaydın. Şimdi pandemi sürecinde zaten uzaklardayız. Aslında hep süzyodaydık. Göz göze bir program yapıyorduk ama programcılık açısından da bizim için biraz sıkıntılı geçen bir süreç oldu. Gerçi alıştık e, uzaktan bağlantılar ama göz, göz göze olmayınca da bazen telefondan düşüyor böyle orada mısın değil misin, Ne yapıyorsun? Bilemiyorum. E, pandemi sürecinde sen de biraz e, yoktun programda ama e, bu programın şu anda e, hem konuğu gibisin ama aslında kurucusun. Ben sana ilk olarak şöyle e, sorarak başlamak istiyorum. Bir kısa mülakat gibi geçecek herhalde bu program. Çünkü <gülüyor> e, başlangıcını ben e şimdi düşündüm de hiç bu program nasıl çıktı ortaya? Kimin fikriydi? E, ben bu programa senin davetinle katıldım. O zaman neydi? Belki kaz dağları, çok yoğun dönemde kaz dağları Hı -hı. yapıyorduk o zaman altın madenciliği. Konuk olarak katılmıştım ve ben burayı çok sevdiğimi söyleyip bir daha o stüsyonu ayrılmamıştım. Bu programda <gülüyor> olmuştum. Fikir, fikir nasıl başladı? Ee, ekonomi, ekoloji, e, kimden çıktı, senden mi çıktı? Bir sürü program partnerlerimiz oldu. Onları da sırayla sayırız daha sonra. Evet, evet, evet, evet. Aa, Serkan, evet bugün e, gerçekten e, ben de şöyle bir düşününce e, 8 yıldan fazla bir zaman geçmiş. Çok e, uzun bir süre aslında bir radyo programı için ve özellikle de e, spesifik e, iki alana Hitap eden bir program için. Gerçi biz programlarımızda ağırlıklı olarak hep ekolojiye yer verdik. Ama ülke gündeminde, dünya gündeminde ekonomiyle ilgili, finansla ilgili hatta önemli gelişmeler olduğunda bunları da aktarmaya çalıştık. Ben işte uzun yıllardır ekoloji, çevre, enerji, iklim konularında yazılar yazıyorum. Ömer Madran'ın davetiyle aslında bu program Başlamış oldu Kendisi bana yani Zaten bu tarz yazılar yazdığımı Açık Radyo'da da bir program Yapmamın iyi olacağını Güzel olacağını söyledi Tabi ben tek başıma Yapacak olmaktan dolayı Biraz en başında telaşlandım Ve çok sevgili Barış Gençer Baykan'a Önerdim hı hı. Partner olur muyuz birlikte yapar mıyız Diye o da kabul etti e, i̇klim konusunda, çevre sosyolojisi konusunda e, Tepe Üniversitesi'nde çalışan şu anda e, Kendisi bir akademisyen, bu konuda e, çok önemli çalışmaları, kitapları var, dersler veriyor e, Barış'la başladık e, Barış'ta dinliyorsa başladım. selam söyleyelim, uzun zamandır ben sesini de duymuyordum ee, Evet, buradan Barış'a çok sevgiler göndermiş olalım, selamlar göndermiş olalım ondan sonra ekibimize aslında açık radyo dinleyicilerinin yakından tanıyacağı bir isim Mahir Kızgaz katıldı. 350 Ork ekibinden. Onlar da iklim özelinde çalışan bir sivil toplum kuruluşu uluslararası bir sivil toplum kuruluşu özellikle çevre ve yaşam alanları mücadelelerine e, destek olan bir e, sivil toplum kuruluşu. E, bir, bir uzun bir süre aslında üçümüz e, devam ettik. Ondan sonra senin de dediğin gibi e, seni e, programa e, konuk olarak davet ettik. Ondan sonra <gülüyor> konukluktan programı ele, ele geçirdin. Bak içim, içim. terfi ettirdin. Evet. <gülüyor> İçinde bir şey kaldıysa evet. söyleyebilirsin. Son yayınımız aslında hiç istemiyorsan hiç istemiyorduysan <gülüyor> şimdi söyleyebilirsin. Tam fırzat. dört kişi olduk aslında iyi oldu renkli oldu çünkü hani işin hem akademi ayağını bilen hem sivil toplum ayağını bilen hem de iki tane gazeteci olarak hani bütün bu hem akademi ayağıyla hem örgütlerle iletişimde olan iki gazeteci dört kişi olarak devam ettik ama tabii sonra herkesin tabii profesyonel iş şartları farklı biçimde gelişti ve mahirle Barış aramızdan ayrıldılar. Daha sonra Mehreş evine eklendi. Biz bir müddet Serkan Mehreş ve ben olmak üzere 3 gazeteci İçimiz. devam ettik. Son dönemde de Serkan'la ikimiz kaldık. <gülüyor> Bu şekilde aslında değişkenlik gösteren ama hep bu işlerin içinde olan hep e, açık radyo ailesiyle zaten hep e, temas içinde olan e, çevre meselelerini takip eden e, insanlarla hep bir arada olduk e, ve bugünlere kadar da geldik aslında sen bunları anlatınca birden program öncesinde aklımda yoktu ama sadece ekonomi ekoloji bile e, açık radyonun nasıl bir radyo olduğunu nasıl herkese Türkiye hayatının tüm seslerine açık o sloganın e, bir özeti gibi algılıyorum. Yani kâr amacı gütmeyen bir e, kurum, herkese herkesin söz hakkı bulabileceği, gerçekten e, hala bağımsız kalabilen şu dönemde özellikle de e, bağımsız bağımsız kalabilen bir yayın katıda mısın? Hı hı hı. Evet. E, bunlar önemli tabii. Yani e, hem e, bütün e, sesini duyuramayanlara... Ee, bu, bu sesin açılıyor olması yani özellikle tabii e, biz kendi alanımız üzerinden e, baktığımızda e, sosyal medya dışında e, çok çok sınırlı e, çevre ve yaşam alanları mücadelesi götüren insanların e, sesini duyuracak yer e, çok az kimisinde e, gerçekten mesajları tam verilebiliyor mu tam anlaşılabiliyor mu? Ki onun dışında tabii bütün bireysel hak ve özgürlüklerin, demokratik bir takım hakların, hukuksal bir takım süreçlerin doğru işletilemediği, kimi zaman askıya alındığı bir dönemden geçiyor Türkiye. Dolayısıyla açık radyo gibi platformlar hem insanların sesini duyurmak hem de doğru bilgiyi objektif bir şekilde farklı taraflarla, konuşarak aktarmak gibi bir misyonu var. Bunu Türkiye'nin geçirdiği önemli bir takım zor süreçlerde de gösterdi bunun nasıl yapılabileceğini. Yani hala da her şeye rağmen yapılabileceğini gösterdi. Bu açıdan çok kıymetli, çok değerli Açık Radyo'nun böyle bir yayın yapıyor olması ve aslında dinleyicilerinin de sıkı sıkıya buna bu bağlılık gösteriyor olması çok aslında örnek örnek verici insanlara ilham verici bir yayın içimi diye düşünüyorum hele son kalan bu son dönemde bu kadar yayınların azaldığı mecraların azaldığı hızla yandaşla yöneldiği bası kuruların son bu son konjüktördi hakikaten ee, çok daha ön planlara, özgürce bu konuları konuşabileceğimiz, derdimizi anlatabileceğimiz e, son kalelerden biri olarak görüyorum. O yüzden çok kıymetli, ee, Hı -hı. ilki var. Bu, bu vedalar da evet. genelde hep şöyle oluyor. Ben de Hürriyet'ten en son ayrıldım. Bir sürü arkadaşlarım, başka gazetelerden, kurumlardan hep ayrıldı. Hep kovularak uzaklaştırıldık o, o kurumlardan. <gülüyor> çünkü o kaleler fethedildi. Ee, istemediğimiz insanlar tarafından ama buradaki bu veda, bu ayrılık e, ismi her neyse bu kesinlikle öyle bir şey değil. E, bu çünkü bir bayrak yarışı aynı zamanda da. Biz yorulmadık. E, başka cephelerde bu mücadeleye e, devam edeceğiz ama e, başka arkadaşlarımıza şimdi e, bayrağı teslim etmenin zamanı sanki. O yüzden hani böyle bir e, Ömer Madre bizi kovmadı. <gülüyor> Bunun altını, <gülüyor> <gülüyor> altını çizelim. Bu yayınlarda benim hiç unutmayacağım. Açık radyo. Gerçekten Sütüye'ye aylardır gidemiyoruz maalesef. Pandemi nedeniyle ama e, hem Aha. onu Sütüye'yi çok seviyordum hem de unutmayacağım. Anılardan bir tanesi mesela bazı programlardan sonra e, sevgili Buket'in de kulaklarını çınlatalım. Buket Ömer Bey sizi çağırıyor yukarıya diye söylüyordu. Her <gülüyor> defasında Aklımdan şunu geçirdim, işte bu sefer kovuldum. <gülüyor> senin böyle radyo ile ilgili, yani hakikaten benim benim için benim e, çok ayrı olacak e, benim için yeri açık radyo'nun çok güzel anılarım oldu. E, e, senin böyle unutamadığın paylaşmak istediğin e, açık radyo dair herhangi bir şey var mı? E, Valla yani orası her zaman çok e, eğlenceli e, bir yer oldu e, benim açımdan. E, hep çok keyifli oldu orada e, bu e, radyo yayınlarını yapmak çok heyecan verici oldu. E, çünkü gerçekten hani e, az evvel de dediğim gibi e, biz e, özellikle e, Anadolu'da e, çok küçük yerlerde veya e, kent bazında da olsa gerçekten e, sesini duyuramayan, gerçekten yaptığı ee, o önemli verdiği, o önemli mücadeleyi e, duyurmak isteyen ama duyurabilecek e, mecrası olmayan e, işte ya aslında çok e, bunlar çok başka profesyonel işler yapıyorken kendilerini bu mücadelenin içinde bulan insanlar. Dolayısıyla ekonomi ekolojide hep bu e, radyoda e, bu programda bu insanlara hep e, ses açmaya çalıştık. Hep her hafta Anadolu'nun bir köşesinden Türkiye'nin bir noktasından insanlar seslerini duyursunlar diye aslında bu programı sürdürdük. Ve o sayede de birçok insanın Türkiye'de ne yaptığını biz de öğrendik. Yani Açık Radyo'nun hem böyle bir yanı da oldu bizim için. Yani gazeteciliğimize bir katkısı oldu. Yeni yeni insanlarla, yeni yeni mücadelelerle ve direniş alanlarıyla... E, tanışma fırsatımız oldu. E, onları, onlarla olan o tanışıklığımızı başka diğer e, çalıştığımız mecralara e, taşıma fırsatı bulduk gibi aslında e, Türkiye'nin pek çok noktasındaki insanlarla e, sinerji e, yaratma e, açısından da e, radyolar çok önemli bir e, misyon, görev üstleniyor. Çünkü eskisi kadar. E, gazete, artık basılı gazete okunmadığını biliyoruz. E, i̇nternette de insanlar e, kendilerine yakın buldukları mecraları e, takip ediyorlar. E, televizyon deseniz yine aynı şekilde e, çok fazla insanların e, bütün dünyadan ve Türkiye'den neler olup bittiğini öğrenebilecekleri çok fazla e, yayın yok. E, medyanın zaten mevcut hali ortada. E, onu da çok fazla anlatmaya gerek yok. O yüzden Açık Radyo'nun e, ve radyo tabii yani bir gelenek, e, bir, bir geleneği var. E, geçmişten gelen e, başka nostaljik bir e, misyonu var ve onunla birlikte e, güncellenmiş hali e, insanlara çok iyi geliyor. Ve biliyorum e, bütün gün e, radyosu açık olan e, sabahtan akşama kadar e, başka hiçbir e, şey e, yayın organına, başka bir radyoyu veya televizyona ihtiyacı olmadan... E açık dinleyen müzik sanat programlarını da diğer bilgilendirici programlarının da haber saatlerinde çok iyi izleyen binlerce insan var. E, bu güzel bir birliktelik. E, dediğimiz gibi çünkü e, bunlar e, sayılarının aslında çok olmasını istediğimiz özlediğimiz bir e, yayıncılık biçimi. E, çok doğru. Söylediklerine katılmamak mümkün değil. Sen bunları söylerken ben de böyle e, gözümün önünden anılar canlandı radyo bir gelenek hakikaten e, Karadeniz de doğdum ben e, bir dönem hemen yakındaki bir ilçesinde yaşadım. daha ortaokul yaşındayken bizim apartmanımızda bir şey vardı üniversite öğrencilerin kurduğu bir radyo vardı e, bir sütültüleri vardı benim hayatımdaki ilk radyo deneyimi ortaokulda yaşamıştım. Hatta çok komikti. İsmi de Radyo Venüs Öpüldünüz diye de bir sloganı vardı. Böyle bir <gülüyor> <gülüyor> Komikti gerçekten. Benim, benim katıldığım ilk radyo programı oydu mesela. İlk an, aklımda kalan. Ondan sonra radyoya karşı bir e, sempatim oldu. E, programımıza teşekkürler ederek bitireceğiz tabii ki. Ama ben önce e, sana teşekkür etmek istiyorum. Benim böyle profe, profes, parasal anlamda değil ama e, pro, diğer anlamdaki profesyonellik bakımından e, hayatıma e, açık radyo girdi. Bu da senin sayende oldu. Ben önce sana teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten. Hı hı. E, diğer yandan e, söylediklerini bir katkı da e, ben bu programdan o kadar çok şey öğrendim ki kimi zaman e, konu kaldığımız isimlerle yani belediye başkanlarından milletvekillerine e, hı hı. köylerde Madenlere karşı, HES'lere karşı, mücadele eden köylere karşı birçok insanın e, bu programda konuk aldık ve bazen benim e, atladığım haber olacak satır aralarında olan şeyleri bu program sayesinde ben fark edip e, başka mecralarda da habere dönüştürdüğüm çok zamanlar oldu. Bizim için hem hem bir haber kaynağı hem bir e, memleketteki sorunları e, dinleyicilerimize aktardığımız yegane bir mecra oldu. Hakikaten biraz daha böyle duygusal konuşursak ağlayacağız, gitmeyeceğiz. <gülüyor> evet, yani tabii zaten buna bir ara dedik. Böyle çok kalıcı bir veda değil. Belki daha sonraki dönemlerde tekrardan ekonomi ekoloji programını yapmak üzere ayrılıyoruz zaten. Tabii bu programın bir diğer boyutu yani biz başında da söyledim. Ağırlıklı olarak hep ekoloji ve yerel mücadelelere yer vermeye çalıştık bu programda. Ama zaman zaman Türkiye gündeminde ekonomi çok öne çıktı. Özellikle mega projeler, hazine garantili projeler, şimdi ilk aklıma gelenler, bunlar doğrudan zaten ekolojik anlamda da mücadelesi yürütülen projelerdi. Mesela bunların ekonomik boyutlarına dair de çok programlar yaptık işte akademisyenlerle, yazarlarla, çeşitli hocalarla, gazetecilerle bu konuları ele aldık. O açıdan iki ayaklı bir başlık üzerinden ilerlemek dediğimiz gibi hem ya izleyicilerimize ne olup ne bittiğini güncel bir şekilde aktarmaya çalıştık hem de bu bilgilerden kendimiz de gazeteci olarak çok beslendik. Diğer mecralarda yaptığımız işlere de burada yaptığımız programın çok büyük katkısı oldu. Kesinlikle katılıyorum. Şu da çok önemli. yani Bugün verilen ekolojik mücadelenin e, ekonomik sebepleri var. Yani Bunlar ikisi ayrılmaz bir bütün. Gazetelerde de e, şeyi görüyoruz hep. Yani çevre gazetecisi sadece çevreyle ilgili. Ekonomi gazetecisi hiç zaten öteki dünyayla alakası olmayan evet. bir bakış açısı. Biraz da eleştiriyorum tabii ama sen öyle değildin farklıydın ve burada tam da dediğin gibi bir iki ana unsuru birbirinden ayrılmayacak şekilde bağlı olan göbek bağlı olan iki konuyu dilimizin döndüğünce anlattık ki neden sonuç ilişkisi daha da vakıf olalım ben programı kapatmadan önce açık radyo ailesine de tek tek çok uzun bir listemiz yok ama ilk aklıma gelen başta Ömer Madra ya bir sırayla teşekkür ederim. İstersen ben Ömer Madra'ya gerçekten çok teşekkür ediyorum. Selahattin Çolak yıllarca burada da rejide e, kahrımızı çeken, e, bitirin artık diye rejideki camı yumruklayan abi bitti <gülüyor> diye çişti oradan hareketler yapan, kağıtlar atan. Selahattin'e de e, buradan çok sevgilerimi teşekkürlerimi teşekkür gö göndermek bir istiyorum. Ee, başta tabii e, e, Ömer Madra'ya e, bize böyle bir program yapma fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi zaten buna böyle çok kalıcı bir ayrılık demiyoruz. Sadece bir süre ara verme çünkü insanlar gibi aslında programlar da bazı bu tarz gazetecilik faaliyetleri de yorulabiliyor. O dönemlerde eminim başka yeni arkadaşlar ekibe katılarak zaten bu bayrağı yine götüreceklerdir. Ee, peki o zaman ben yavaş yavaş veda etmek istiyorum ee, bu bir yani ayrılık ama e, bu program açısından bu dönem açısından da e, bir veda tüm dinleyicilerimiz Tabii ki bizi buralarda tutan bize o gücü veren en önemlisi e, dinleyiciler açık adı dinleyicileri Bence çok kıymetli belki milyonlarca çok büyük bütün Türkiye değil ama e, çok az ya her dinleyicimiz o kadar kıymetli ki yani en ufak bir şeyde bile çok fazla aksiyon alıyorsunuz. Bazen e, neyse isim vermeyeyim çok ünlü bir televizyon programına konuk oluyorsun ama hiç a, a, aksiyon yok. Çok büyük gazetelerde yazı yazıyorsunuz ama bir etkileşim yok. Açık radyo böyle değil. Dinleyicisi çok hassas. Ee, bir Hı -hı. hata yaptınız da hemen sizi e, o, o anlamda uyarır. Ee, bir hata evet. yaptık zaman mailleriyle telefonlarıyla hemen. Ee, size uyarır. Dolayısıyla e, ben açık aradığı dinleyicisine tabii ki en büyük alkış, en büyük teşekkürde onlara yaparak son sözümü e, söylemek istiyorum. E, şimdilik ekonomi ekoloji programından bu kadar diyorum. Programın e, kurucusu sensin. Son sözde seni sana bırakmak istiyorum. Bir kez daha teşekkür ederek. Evet, gerçekten tekrar tekrar bütün Açık Radyo ailesine başta Ömer Madre olmak üzere teşekkür ediyoruz. Bütün çalışanlarına, bütün programcılarına ve en başta da tabii dinleyicilere Açık Radyo'yu hiç yalnız bırakmadıkları için. Bizde çok uzun bir zaman oldu Açık Radyo'da dinleyicilerle birlikte olalı. Ee, dediğimiz gibi e, kısa bir ara e, vereceğiz ama e, dinleyicilerimiz e, Açık Radyo'da kalmaya devam etsinler. E, açık Radyo e, bu önemli e, görevini yapmaya devam etsildiği sürece. E, herkesin e, yolu açık olsun. E, açık Radyo'nda e, başta bütün çalışanlarıyla ve ve Madra ile birlikte yeni yayın döneminde e, başarılı yayınlar geçirmesini diliyorum. Ee, ben de Antalya'dayım. Son yayını Antalya'dan yaptım. Likya yolunu yürüyordum. Çadırımı kurmuştum. Ee, şimdi çadırıma girip e, biraz ağlayacağım. Hepinize <gülüyor> hoşçakalın <gülüyor> hoşça diyorum. Çok teşekkürler. Çok evet hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Serkan Ocak.